Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 9 Mart 2016'da Trabzon merkezde Ahmet Yaşar isimli Hoca Efendi'nin cenazesini kıldık. Ümmetimiz adına bir kayıp olarak gördüğümüz bu ölüm üzerine bir kere daha alimi, ümmeti, ümmetin geleceğini ve İslam davasını konuşmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Allah Hoca Efendi'ye rahmet eylesin. Onu ömrünü harcadığı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davası için çalıştığı ulvi gayelerin ecriyle buluştursun. Her alemin ölümü ümmetin içinden kopan her yıldız ümmeti ciddi bir şekilde sarsmak ve ümmet adına yatırım yapmak açısından bir dönüm noktası olmalıdır. Bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur hadisi şerifini hatırlatarak sözüme başlamak istiyorum. Allah ilmi blok olarak söküp almaz içinizden. Alimleri tek tek alarak ilmi tüketir Allah. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan da çok net bir şekilde anlaşılıyor ki Allah cahil bırakmak, ilimsiz bırakmak murad ettiği zaman alimleri bir bir alıyor. Her ne kadar kitaplar, dökümanlar kütüphanelerde hatta insanların masalarında zihinlerinde bulunsa da alim ilmin pratiğidir. Pratiği olmayan ilim ümmete muham ufuk açacak. Ümmeti Allah'a götürecek yolda rehberlik yapacak ilim olmuyor. Yahudiler de Hristiyanlar da Tevrat adına İncil adına çok şey biliyorlardı. Ama Musa Aleyhisselam'ın varisi olan alimleri kaybetmişlerdi. Muharref bir din olmaktan kendilerini kurtaramadılar. Bugün ümmeti Muhammed olarak biz en başta İskilipli Atıf Rahmetullahi Aleyh'in şehit edilmesindeki mesajı anlayabildik üllemamızın, meşayihimizin topraklarımızdan tehcir edilmelerine, ümmeti Muhammed'in Anadolu'sunun yıllarca alimsiz bırakılmasına nübüvvet gözüyle bir anlam veremedik. Bugün de geldiğimiz nokta yine o hadisi şerifteki benzetmeyle ayakların baş olduğu, başların da ayak olarak kullanılmak istendiği bir neticedir. Bugün Yahudilerin Kudüs'ümüzü işgal etmelerine bir facia olarak, ümmetimizin bu asırdaki en ağır facialarından biri olarak elbette bakacağız. İmanımız bunu gerektiriyor. Ama bizim Kudüs davasını dudaklarından öğreneceğimiz alimlerin kıtlığı, en azından kıtlığı, yokluğu demeyeyim, Kudüs'ün kaybolması kadar, Yahudi'nin işgali altında olması kadar vahim bir sonuçtur. Bugün Müslümanlar olarak biz ardı ardına, kaybettiğimiz vefat haberleriyle sarsıldığımız alimlerimizi, bu perspektiften düşünemediğimiz sürece, esasen nübüvveti de anlayamıyoruz demektir. İman ettiğimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, makamını da tanıyamıyoruz demektir. Neden? Çünkü, çünkü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arazi, mal, şöhret, tehlif hakları olan eserler, sanat eserleri bırakmadı. İlim bıraktı. Kur'an bıraktı. Bunun bekçisi olarak da alimleri gösterdi. Peygamberlerin varisleri alimlerdir dedi. Varisinin gitmesi, malı bırakanın, serveti bırakanın gitmesi demek değil midir? Şöyle bir benzetme yapalım. Baba öldü, oğlu varisi oldu. Varis de ölünce ne oldu? Mal ortada kaldı. Miras ortada kaldı. Kur'an elbette Allah'ın korumasında kıyamete kadar ama Kur'an'ın bıraktığı servetin varisi olan, alimlerin bulunmaması halinde, bu miras ortada kalır. O mirasta konuşma hakkı olan, payı olan olmayan herkes, çarçur etmeye kalkar. Bugün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, İcazetli varislerinin bulunmaması. Alimlerin bu mantıkla başımızda bulunmamaları, başta Kur'an olmak üzere Müslümanlığımıza ait ne kadar mukaddes hatımız korunması gereken değerimiz varsa bunların hepsinin tehlike altında olması demektir. Bu nedenle biz filan yerde filan alemin vefat ettiği haberinden nihayetinde fani olan bir insanın er geç ölecekti şeklindeki bir bilgimizin canlanmasını aşmış olmalıyız. Ölen Ahmet Yaşar değildir. Ölen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inşallah hakkıyla varis olmuş, bir mirasçıdır. Eğer ümmet, ölenin yerine, yenisini getirecek kudrete sahipse, Ahmet Yaşar öldüyse, Muhammed Yaşar'ı onun yerine getireceklerse, getirmişlerse, arada bir fetret açılmayacaksa, yani Ahmet Yaşar vefat etti, Ahmet Yaşar'ın vefatı ile beraber bir fetret dönemi. Yeni bir Ahmet Yaşar gelinceye kadar 10 yıl, 20 yıl bir ara boşluk oluşmayacaksa mesele yok. Ahmet Yaşar fani zaten. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini, şeriatını nefes nefes takip etmeye çalışan bir alim vefat etti de bugün ümmeti Muhammed onun boşluğunu doldurmak için bir 10 sene harcayacaksa aradaki 10 sene milyonlarca insan demektir çünkü 2016'da kaybedilmiş Ahmet Yaşar rahmetullahi aleyh, bir boşluk dolduruyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını ortada bırakmamak için uğraşıyordu Yeni Ahmet Yaşar vefat ettiği gün hemen aktif rol alamaz. Arada on yıl zaman geçerse bu on yılda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirasından hidayet nasibi bulması gereken milyonlarca insan olacak. Bunların bu milyonlarca insanın dolduracağı kötülük kefesi, terazisi kimin namına kayıp olacak? Ümmeti Muhammed namına kayıp olacak. Evet, evet. Ahmet Yaşar, Rahmetullahi aleyhi ve gafar leh. Ahmet Yaşar, yaşarken de, milyonlarca insan vardı, o milyonlarca insan gidip, onun kapısında bizi peygambere ulaştır demiyorlardı. Yüz kişi, bin kişi ondan istifade etmişti. Neticede, Ahmet Yaşar var bu dünyada, Trabzon'da böyle bir alim var diye, İnsanlar cennete dolmamışlardı. Bunun pratiği yok. Ama ortada bir gerçek var. O gerçek nedir? Kıyamet günü Ahmet Yaşar hayattayken yaşayıp da Allah'ı ve peygamberini bulamayanlar, Kur'an'ın nuruyla aydınlanamayanlar bir özür beyan edemeyecekler. Karadeniz'i köy köy dolaşmış bir Allah'a davetçi var ortada. Dergi çıkarmış, mesajı internete düşmüş, bir Allah dostu var, bir şeyler konuşmuş, kulağı tıkalı olduğu için insanlar sorumlu olacaklar. Milyarlarca insanın bulunduğu bir dünyada, ne bir tane Ahmet Yaşar yeterli, ne bin tanesi de yeterli. Ama gelişen teknoloji, yaygınlaşan ulaşma imkanları hesaplandığında, bir Ahmet Yaşar'ın canlı olarak insanlığın ortasında bulunması varisi olduğu peygamber aleyhisselamın bulunması gibidir. Peygamber aleyhisselam yok ama Ebubekir vardı. Radıyallahu anh. Ebubekir yok, Osman vardı. O yok, Ebu Hureyre vardı. Onlar yok, Hasan Basri vardı. İnsanlık gece karanlığında gökyüzünde ay görür gibi, ay sayesinde ışık görür gibi, alimleri görüyorlardı. Güneş yoksa da ay var. Yıldızlar var. Kayan her yıldız, sönen her hilal, sönen her ay, dolunay, insanlık namına karanlıkta kalmanın, bir derece daha yoğunlaşması demektir. Bunun için bir kavramı düzeltmemiz lazım ölen bir alim, sönen bir yıldızdır. Öbür gecenin yeni bir yıldızla gelmesi halinde bir sakınca olmaz. Ama yıldızlar bir bir azalır da, insanların karanlığı zifiri karanlığa düşerse, o zaman sadece mühendis yetiştirmek, sadece doktor yetiştirmekle, sadece siyasetle meşgul olmakla, sadece cami yapmakla, Müslümanlık ve ümmeti Muhammed'den olma görevini hakkıyla yerine getirdiğini düşünenler yanıldıklarını anlayacaklardır kıyamet günü. Çünkü insanlar camilere bakıp imanlarını artıramazlar. İnsan biyolojik bir canlıdır. Betondan etkilenmez. Biyolojik canlı kendisi gibi bir canlıdan etkilenir. Hatta melek de olsa ondan da etkilenmez. Onun için Allah meleklerden peygamber göndermedi. Peygamberler insanlar gibi canlılar olarak, insan mahluku olarak geldiler. İnsandır, mahluktur. Dolayısıyla insan ondan etkilenir diye Allah gönderdi peygamberleri. Aynı şekilde peygamberlerin varisleri de kütüphaneler değildir. Camiler değildir. Hatta Kabe-i Muazzama da değildir. Peygamber'e varis, onun gibi insan olan alimlerdir. Alimlerin varlığı ve yokluğu bizim için bu anlama geliyor. Ahmet Yaşar, Hoca Efendi'nin rahmetullahi aleyh, 82 yaşında vefat etmesi kadar insani bir pozisyon yoktur. Yani 82 yaşında yaşamış, gün görmüş, ihtiyarlamış, ömrünün son senesinde tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş birisi elbette ölecek. Allah ona rahmet eylesin, mağfiret eylesin. Ama o ölmedi. O ölmedi. Onun doldurduğu boşluk öldü. Acilen Müslümanların o boşluğu doldurması gerekiyor. Eğer o boşluk acilen doldurulmazsa eğer Ümmeti Muhammed kesinlikle zarar edecektir. Bu zarar Zembillah Ali Efendi vefat ettiğinde, Ebu Suud vefat ettiğinde, Birgivi rahmetullahi aleyh vefat ettiğinde, boşluğu doldurulmadığı için, doldurulma gayreti gösterilmediği için, iki asır, üç asır sonra, hilafetin kaybolması, İslam devletinin layık bir cumhuriyete dönüşmesi, İslam coğrafyasının parça parça olması olarak ortaya çıktı. Bir gibi vefat ettiğinde Müslümanlar deprem geçirmiş gibi onun yerine onunu koysalar 20'sini koysalardı. E bu Suud gibi bir müştehit kafa bu dünyadan göçtüğünde onun yerini dolduracak onlarca müessese, medrese inşa edilseydi hilafetin değil giderilmesi çok daha güçlü bir şekilde bu topraklarda var olması için yatırım yapılmış olacaktı. Dolayısıyla bir alemin yokluğu, vefat etmesi, kesinlikle onun ölümü değildir. Ahmet Yaşar ölmedi. O soyadı gibi birisi olarak, ümmetin bağrında kalmasa bile, meleklerde kalacak. Meleklerin listesinde Yaşar biri olarak yaşayacaktır o. O ilim, o takva, o züht, kesinlikle bakidir. Ama ümmetin, Biyolojik bir insana ihtiyacı var. Örneğe ihtiyacı var. Şu kadar bin insanın gönlüne taht kurmuş birisi olduğu halde, hala makam arabası olmayan, hala hizmetçisi olmayan, kendi oğlunun hizmetini gördüğü, bir örnek Müslümana ihtiyacı var insanların. Bu sebeple, her alimin ölümü, ümmet derdi olan herkesin, bunun boşluğu ne olacak diye bir endişe doğurmalıdır. Yoksa kimseye borç bırakmamış, Kimseye iftira etmeden yaşamış, Bir sabah namazı kaçırmamış, Kur'an zikriyle gönlü coşmuş, Allah'ın şeriatına hizmet ederek ömür geçirmiş bir insan, Ne mutlu öldüyse, Derdi zaten kavuşmaktı, kavuştu. Onu, onun bir derdi yok belki de, Belki de o şu anda, Gerisi ne olursa olsun ben Rabbime kavuştum diye mutludur. İnşallah öyledir. Öyle olduğunu Umuyoruz. Ona şahidiz biiznillahü teala. Ama olan bize oldu. Miras ortada kalacak. Aksi takdirde hadisi şerifin işaret ettiği büyük musibet başımıza geliyor. Ehil olmayan, alim olmayan, Übey ibn-i icazeti dayanmayan, Enes ibn Malik'e soyu dayanmayan, Osman ibn Affa'nın rivayetlerine vakıf olmayan, Ömer bin Hattab bilmeyen, bir kadroya din kalacak. Ballu ve adallu, sapıt ve sapıttıran tip olacak onlar bu sefer. Allah'ın şeriatına hizmet etmek değil, ekolünü canlandırmak derdiyle ortada olan, bir kitleye din kalacak. İnsanlar alim diye, ilimden geçinenlere sarılacaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Dikkatimizi çektiği büyük afette budur zaten. Yoksa hiçbir alemin ölümüyle Kur'an kütüphanelerden silinip gitmiyor. Dijital ortamda var Kur'an en azından. Onun yerine belki yüzlerce binlerce hafız Trabzon sokaklarında dolaşacak. Dolaşıyor zaten. Ama insanların yürüyen Kur'an görmeye ihtiyaçları var. Konuştuğu Kur'an olan insan görmeye ihtiyaçları var. İnsanlar hafızlara bakıp sabah namazına kalkmıyorlar. Mahallesindeki camiye bakıp sabah namazına kalkan bir insan yoktur dünyada. Öyle olsa Sultan Ahmet'in etrafında oturanlar hemen sabah namazına camiye olmaları lazımdı. Koca mahalle kadar bir cami. Mahallesindeki minareyi görüp namaza giden var mı? Bırak minareyi görmeyi. Minaredeki ezanı duyup namaza gidemiyor insanlar. Ama Ahmet Yaşar Efendi rahmetullahi aleyh. Bir akşam ziyaret edenler kalp krizi geçirmiş gibi sabahın soluğunu camide aldılar. Onun nasihati etki etti o insanlara. Son zamanlarında konuştuğu dahi zor anlaşılacak kadar yaşlılık alametleri belirdi. Halbuki sadece onu gördüğü için ondaki huşu ve Allah Allah'a davet Peygamber aleyhisselamın sünnetine davet heyecanını gördükleri için, 80 yaşındaki bir adam olarak cep telefonunu çaldığında, selamla başlayıp, Allah'tan kork, bunu yapmayın, yanlıştır deyip telefonunu kapattığını gördükleri için insanlar Allah'tan utandılar. Tıpkı hadis-i şerifte belirtildiği gibi, onlar görülünce Allah hatırlanan tiptiler. اَلَّذ۪ينَ اِذَا رُعُوا ذُكِرَ onların yüzüne bakılınca Allah hatırlandı bu sebeple ben Ahmet Yaşar hocamızın rahmetullahi aleyh vefatını onun namına esefle karşılamadım büyük ihtimalle de çektiği eziyetlerden son ayını geçirdiği solunum cihazlarının eziyetinden kurtuldu elhamdülillah inşallah ama biz ne olacağız biz ne olacağız Ümmet olarak ben kendimi düşünüyorum. Ümmetimi düşünüyorum. Ardı ardına alimlerimiz, peygamber icazetli alimlerimiz aleyhissalatü vesselam vefat edip gidiyorlar. Allah onları tarafına alıyor. Biz bir yalnızlık ve tam anlamıyla bir gurbet, gariplik hayatı yaşıyoruz. Görüldüğünde Allah'ı hatırlatan, konuştuğunda ahireti hatırlatan, Yaptığı işler, Ümmeti Muhammed'e örnek olan, Alim kıtlığı çekiyoruz. Bu sebeple, Hocamız, Ahmet Yaşar, Rahmetullahi Aleyh'in, Vefatını, Kendi nefsime, Siz kardeşlerime, Bizim sesimizin ulaştığı mümin kardeşlerime, Bundan sonra ne yapacağımız konusunda, Ciddi projeler üretmek, Ümmeti Muhammed'i, peygamberin varislerinden uzak bırakmamak için neler yapmak gerektiği konusunda tefekküre davet ediyorum. Kendimde ve bütün kardeşlerimde bunu derin derin düşünmeliyiz. Aksi takdirde bir gün cahil cühelanın elinde kalırız, ondan sonra da onlar bizi saptırırlar, kendileri de zaten sapıklıktadırlar, her şey derler artık. Her şey derler. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın babası e, ölmemişti. Yaşıyordu. Bu bilgi yanlıştır derseler şaşmayın. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in 11 tane hanımı olmadı. Bir Hatice vardı. Gerisi hizmetçisiydi derseler şaşmayın. Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmadı diyorlar şaşmıyoruz da, e, peygamber efendimizle ilgili bir şey söylerse, ne şaş niye şaşalım ki? Hiç şaşmayın, Nemrut'un yaktığı ateş, yani ben örnek veriyorum, bunu duyduğunuz zaman, kerametime delalet eder herhalde, aslında Nemrut, çok sinirlendi ağzından lav çıkıyor gibiydi yani İbrahim'i ateşte yakacaktı demekti Allah da İbrahim'in gazabından Nemrut'un gazabından İbrahim'i kurtardı demektir yoksa öyle ateşe atılır da yanmaz mı insan derseler şaşmayın nasıl olsa kim ne derse herkes inanıyor ne derseler inanmak zorundasın niye balluva dallu sapıklar saptırıyorlar kendileri saptı, ümmeti de saptırıyorlar. Niye? Ne yapıyorsun yavrum sen? Sen nasıl böyle konuşursun? Çabuk istiğfar et diyen bir halifesi yok ümmetin. O halifeye bağlı, icazeti ashab-ı kiramdan birine dayanan, Enes İbni Malik'e, İbni Mes'ud'a radıyallahu anhuma dayanan bir alim kalmadı ortada. A4 kağıdı ebatında diploma istediğin kadar. Sertifikalar, diplomalar gırla gidiyor. Takva, züht ortada yok. Örnek kaybı orjinalin kaybı kadar tehlikelidir kardeşlerim. Alimlerin misyonu Kur'an'a örnek hayat teşkil etmeleridir. Biz onların icazetlerine, diplomalarına hayran değiliz. Örnek şahsiyetliklerine hayranız. O örnek şahsiyetlerin kaybolması, kitabın içinde kalan bilgilerle baş başa kalmamız demektir. İslam'ın pratiği, alimlerimizdir. Bu sebeple alimlerin kaybı, örneğin kaybıdır. Bunun için, iskilipli atif ipe götürüldü, rahmetullahi aleyh. İskilipli ipe götürüldü, gerisi de, hiçbir şekilde, İskilipli yüreği taşımadıkları için, ötlek yürek taşıdıkları için, çıkıp da biz de varız asılmak üzere diyemediler, asılma cesaretini gösteremeyenler, örnek olamadılar ümmet Muhammed'e. Sonra, ezanın susturulmasında da hiçbir sakınca olmadı. İskiliplinin, şehit edilmesinden 10 sene sonra da, İskiliplinin, kitabını yazdığı, alfabe yasaklandı bu sefer. Ama İskilipli'nin idamına karşı, biz de asılmaya hazırız diye, on binler, cüret edip sokağa dökülselerdi, İskilipli'nin en azından alfabesine dokunulamayacaktı. Örneği giden şeyin, kendisi de gitmek zorundadır. Alimlerin varlığını, alimlerin varlığını, ve alimsizliği bu perspektiften değerlendirmek zorundayız kardeşlerim burada küçük bir dipnot Ahmet Yaşar hocamızın ile ilgili konuşmaya geçmeden bir küçük dipnot ilave etmek zorundayım alim iki türlü ölür bir ruhu gider o şekilde ölür bir ağırlığı gider ve çok daha kötü ölür alimler şahsiyet olarak yıpratıldıktan sonra, yaşamaması daha iyi zaten. Çocukların eğlence konusu, alay konusu haline getirilmiş bir alim, gazete manşetlerinde tiyatro, konusu haline getirilmiş bir alim, ölse daha iyidir. Hiç olmasın, onuruyla öldü gitti olur. Alim, ilmi yüzünden, perişan hale getirilince, esasen çok kötü bir şekilde ölmüş demektir. Onun için biz alimlerin yaşamasını konuşurken, hem fiziki bedenleri ortada olsun, yaşasınlar diye dua ediyoruz, hem şahsiyetleri yaşasın. Onların üzerinden Kur'an ve Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem yıpratılıyorsa, onların ölümü daha iyidir. Yaşamasınlar daha iyi o zaman. Bunu da, bir dipnot olarak belirttikten sonra hocamız Ahmet Yaşar rahmetullahi aleyhe temas etmek istiyorum. Kardeşlerim Ahmet Yaşar hocamız 9 Mart 2016'da vefat ettiğinde 80 yaşını geçmiş 82 yaşlarında birisiydi. Trabzon'un Of ilçesinde bir köyde doğmuş orada yaşamış bir insan. Diplomaları vesairesi çok meşhur değil, yok zaten. Ama icazetleri var. Diploması yok, icazeti var. E, Ahmet Yaşar, rahmetullahi aleyh, çok yönlü şahsiyeti olan, çok bereketli hayat yaşamış birisi. Ben satır başlarıyla hem bizzat tanıdığım boyutundan ele alarak, hem de onun biyografisinden yön görerek özellikle bazı başlıklara temas etmek istiyorum. Ayrıntılara takılmamamız gerekiyor. Yani doğum tarihi tam kaçtı? Mesela 1935'in Mart'ında mı doğmuştu? Eylül'ünde mi doğmuştu? Bu takılmalar bir hastalık çeşididir. Kaçta doğduysa doğdu. 80'ini devirmiş bir insandı. Of'un Denize bakan sahil köylerinde mi doğdu? Dağlık köylerinde mi doğdu? Bu da bizim portakalın kabuğu ile meşgul olduğumuzu gösterir. Portakalın suyu içilir. Kabuğu ile ilgilenilmez. Kabuğu asitlidir zaten. Alimlerin, müçtehitlerin, İslam önderlerinin, Allah'a davet eden davetçilerin miraslarıyla meşgul olmak lazım. Kılık kıyafetiyle, şununla bununla meşgul olursan özü kaybedersin. Ahmet Yaşar Hoca Efendi'nin ilk boyutu, Gümüşhanevi ekolünden devam eden bir tarikat yönü vardı. Tasavvuf adamıydı. Ben onu tasavvufuyla tanıdım. Tasavvuf şeyhiydi. Tasavvufta, tarikatta ders veren Yetkili bir isimdi. Rahmetullahi aleyh. Reyhan isimli dergisi vardı. Bu dergi tasavvuf dergisiydi. O yaşta yazı yazıyor. Dergi çıkarıyordu. Dolayısıyla Ahmet Yaşar Hoca Efendi'yi zanlarımızın dışına taşımak zorundayız. Şeyh Efendi'ydi. Tam anlamıyla şeyhti. <gülüyor> ama ama biz şeyh deyince bir tekkeye kapanmış, tekkede oturup müritleriyle beraber zikir çekiyor, kendisi ihtiyarladığı için dönemiyor, gençleri önünde döndürüyor, sema yapıyorlar. Şeyh deyince hep böyle şeyler hatırlıyoruz. Böyle olmayan kulları da var Allah'ın. Ahmet Yaşar Hoca Efendi, 80 yaşındayken, yatağa düşmeden son birkaç ayına kadar, her ay, İstanbul'a geliyordu. Buradaki talebelerine hadis dersi okumak için. Ve son bir senesine kadar, her ay Ankara'ya da gitmeye karar vermişti. Allah takdir buyurmadı, gidemedi fazla. 80 yaşında bir insan, her ay atlıyor arabasına veya uçağa, bin kilometre ötede İstanbul'a geliyor. Öbür hafta atlıyor uçağa, 600 kilometre ötede Ankara'ya geliyor. Hem de böyle binlerce insanla oturmuyor. 30-40 tane gence ders yapıp geri gidiyor. Şeyh dediğim bu. Böyle bir şeyh rahmetullahi aleyhüm. Benim onun tasavvufuna ilave edeceğim, yani tasavvuf açısından ilave edeceğim farklı düşüncelerim var. Ben onu tanıdığımda şeyh efendi olarak tanıdım. Elini öptüm, hürmet ettim. Ee, bana ilk cümlesi ilk tanıdığımda zannediyorum 7-8 sene oluyor benim tanıdığım. Tam net tarihi hatırlamıyorum. Senin konuşmaların dikkatimi çekiyor. Şeriatı çok öne çıkarıyorsun. Allah senden razı olsun. Şeriat olmayınca tarikatta ne işe yarar zaten? Senin yaptığın asas tarikattır demişti bana Karadeniz devçesiyle iki oflu bir araya gelince, kendi lehçemizden konuştuk. Bu söz ona ait. Rahmetullahi aleyh. Tasavvuf erbabı, tarikat şeyhı, onun veya başka bir tarikatın mensubu olmayan, genç bir adama, şeriatı çok öne çıkarıyorsun, çok iyi diyorsun, Allah senden razı olsun diyordu. Yanındakilere de döndü. Nurattin Hoca, bizim dergimizde yazsın, güzel yazıyor dedi. Bu benim faziletimi değil, onun açısının büyüklüğünü gösteriyor. İçine kapanmamış ümmetine açılmış bir şeyh efendi bu. Ümmetine ve ümmetinin değerlerine açılmış. Biz tarikat şeyhlerine yön verecek halimiz yok. Bu iyidir öbürü kötüdür de diyemem. Dışında olduğumuz bir şey bu. Ama bunu da Şeyh Efendi olarak gördüm ben. Hayran oldum. Bir tasavvuf boyutuyla Hoca Efendi'yi ele alıyorum. İkincisi, bana göre Ahmet Yaşar Efendi'yi Yaşar hale getiren şey, çok ciddi bir siyaset adamı oluşudur. Şimdi genç kardeşlerimin ancak internetten araştırabilecekleri kavramlardan birini kullanayım. 1970'li yıllarda, Necmettin Erbakan, Allah ona da rahmet eylesin, mağfiret eylesin, Milli Nizam Partisi'ni, kurmaya karar verdiğinde, ya da alimler onu, siyasete gir, böyle bir parti kur diye, yönlendirdiklerinde, ilk çekirdek kadrosunda, Ahmet Yaşar Efendi var. Çünkü Ahmet Yaşar Efendi, oflu, Hacı Dursun Efendi'nin icazetli talebesi o zaman. Hacı Dursun Efendi, Erbakan'ı ileri süren 5-10 kişiden bir tanesi. Bir Osmanlı alimi olarak. Hacı Dursun Efendi'nin emriyle, bizzat kendisinden dinlediğim hatıratından bunlar. Hacı Dursun Efendi'nin emriyle, e, siyasi bir parti kuran, Necmettin Erbakan'ın, OFT'a teşkilatını kuran adam bu. Genç bir delikanlı. Bir hoca efendi. Ama bir siyasi partinin özellikle e, OF gibi halk partisinin egomanyası altında olan ve halk partili olmayanların yaşama hakkının olmadığı bir yerde ilk teşkilatı kuruyor. Hiçbir teknik imkanı yok. Hiçbir maddi imkanı yok. Hocası Dursun Efendi emretmiş. Hocası Dursun Efendi'nin de tabi siyasi basiretini ortaya çıkarıyor bu. Ve Türkiye'de Müslümanlar adına siyaset yapmak üzere ortaya çıkan bir adamın ilk Müslüman siyasi partisi olan Milli Nizam Partisi'ni kuruyor. Bu da Trabzon'un Of Teşkilatı'nın kurucusu. Allah ikisine de rahmet etsin. Şimdi Erbakan'ı da kaybettik. Onu da kaybettik. Erbakan'ın rahmetullahi aleyh, dilinin döndüğü zamana kadar, Erbakan'ın, alimler arasındaki danışmanlığına devam etti. Hem Şeyh Efendiliği devam etti, hem Erbakan'ın bir alim danışmanı olarak da devam etti. En son, rahat görüştüğümüz, Ahmet Eşer Hoca Efendi ile, rahat görüştüğümüz ortamlardan birinde, ki bu videoya da kaydedilmişti o zaman, bu görüşmemiz Erbakan'la en son e, ilk çıktıkları gayeler ve davalar açısından yaptığı bir değerlendirme toplantısını etrafındakilerin nasıl blok etmeye çalıştığını Erbakan'ın da nasıl söz geçiremediğini onlara ama hala Erbakan'la ilk günkü heyecanı taşıdıklarını e, zannediyorum bir 2-2,5 iki, iki sene kadar önceki bir görüşmemizde tatlı tatlı anlatmıştı. Bu gösteriyor ki 1970'li yılların başındaki siyasi heyecanı hocası e, Dursun Efendi'nin onu yönlendirmesindeki e, talimata uyma samimiyeti 2010'lu yıllarda ayaktaydı hala. Yani o gençliğindeki heyecanı biz yaşlandık gençler baksın bu işe demeye dönüşmemiş. Yani 40 yaşındaki heyecanını 80 yaşında saklıyordu. Buna Allah için şahit olduk. Konuşmaları ortada, video kayıtlarında konuştuğu şeyler var. Bu siyasete bakışını gösteriyor. Mesela son yıllardaki gelişmelerde, Türkiye'deki siyasi gelişmelerde net tavır koydu. Net tavır koydu. Sandığa gitmekle ilgili sözleri çok netti meselenin bir siyasi parti meselesi olmadı. mesela 81 yaşında Türkiye'deki son seçimlerde ortaya koyduğu tavır tekerlekli sandalyeyle ile ve kıpırdayamayacak durumda elini kolunu zor hareket ettiriyor bir durumda o pozisyonda nüfus kağıdını arıyor oy kullanmaya gidecek mesele bir partiye oy verme meselesi değil ümmeti Muhammed meselesi olmuştur düşüncesinde rahmetullahi aleyh çok önemli boyutlar. Şüphesiz onun birinci elden talebeleri, onun davasını omuzlanmak gibi zor bir işin altına girenler, onun bu hassasiyetlerini muhakkak kitaplaştıracaklar, belgeselleştireceklerdir. Veballeri büyük olur. Ben ki dışarıdan seyreden birisiyim. Sadece 5-6 ayda bir telefon edip duasını almış birisiyim. Ee, senede iki defa da görüşüyorduk. işte o kadar. Ee, ben ki, bu kadar şeylere vakıfım, onların bildiği vebali olan ağır yük, muhakkak ümmeti Muhammed'e kazandırılmalıdır. Şeyh Efendi tesbihini çeker, insanlara dua eder, kafirlere beddua eder bir adam olmadığını, 80 yaşında, tekerlekli sandalyede de olsa, 1000 kilometre öteye 30 tane gence sohbet etmek için giden adam demek olduğunu, örneğiyle görmüş insanlar, herhangi bir şekilde Hoca Efendi'yi mezara terk etme hakkına sahip değildirler. Hoca Efendi'nin, Ahmet Teşer Hoca Efendi'nin dikkat çeken bir boyutu daha var. Son 20 senesi büyük çilelerle, yani bu insanlıklarla uğraşıyor falan vesaire, bunlar ayrı bir mesele. Ee, çok ağır, öldü zannedilen bir trafik kazası geçirdi. Ömrünün son 10 senesinde, öldü mezara kondu zannedilen bir adam olarak yaşadı. Hiçbir çalışmasını hiçbir çalışmasını asla bırakmadı. Emekli olmaktan filan söz etmiyorum. Bu ölmüştür. Bu kazadan sağ çıkmamıştır. Yoğun bakımda şu kadar zaman kaldı. Denen bir adam sonra Allah sıhhatine kavuşturdu. İşte konuşma kabiliyetinde azalma oldu. Yürüme kabiliyetinde azalma oldu. Yani görme kabiliyeti iyice zayıfladı bu adam artık tesbihini çekip istiğfar etsin düşünülen bir adamken hiçbir çalışmasına ara vermedi kurduğu vakıfta devam etti misafir kabul etti derslerine devam etti haftalık sohbetlerine devam etti yani tam bir sahabe mantığı nefesini teslim etmeden son nefesini vermeden emekli mantığına bürünmedi çok önemli bir ayrıntı Son cenazesinden sonraki e, talebelerinden, icazetli talebelerinden bir tanesinden duyduğum şeyi size e, aktarayım. E, bu son ölümcül trafik kazasından sonra işte aylarca öldü diye bekleniyor. Sonra tekrar diriliyor e, ve tekrar çalışmaya başlıyor. En son tekerlekli sandalyeye düşüyor. Tekrar çalışmalar haftada bir iniyor sohbetlerini yapıyor. Trabzon'daki şubeyi soruyor, oftaki şubeyi soruyor. Ne yapıyorlar diyor. Genç 30 yaşında bir delikanlı gibi çalışıyor. Delikanlar yoruluyorlar o arada ama. Delikanlar onu takip etmekten yoruluyorlar. Buna da akıl veriyorlar. Diyorlar ki: "Hoca efendi, işte Allahu Teala zaten seni öldürmüştü o kazada. Yeniden sana bir mühlet verildi. Sen biraz dinlen." diyorlar. Cevaba dikkat ediniz. E, bir daha dinlenecek olsam bana bir mühlet mi verilirdi? Demek biraz daha çalış diye bana mühlet verdi Allah diyor. Yani ölümcül bir kazadan dönmüş olmasını, oynaması gereken rollerin son seanslarını oynamak zorunda olduğu şeklinde anlıyor. Rahmetullahi aleyh ve gafara lehu. Hoca Efendi çalışkan bir insan, yaşlılığı bahane etmeyen birisi, sorunların büyüklüğünden ürkmeyen birisi. Aynı zamanda da 1970'li yıllarda vakıf çalışmalarına başlıyor. Trabzon'da Yavuz Selim Vakfı diye bir vakıf kuruyor. Vakfın ismi orijinal Yavuz Selim ve Trabzon çok çabuk birleşen iki kelimedir. Ehli sünnet mantığını canlandırmak için de Yavuz Selim kelimesini kullanıyor. Şimdi gençler tabi şu anda binlerce vakıf tabelası gördükleri için 70'li yıllarda bir vakıf kurmanın ne demek olduğunu bilemiyorlardır yani 70'li yıllarda böyle bir proje üretmek çok önemli ben en az 20 tane e, bir makam sahibi bir doktor görüyorum o dönemde e, Karadeniz'de tıp fakültesinde okurken hoca efendinin vakfına gitmişler derslerine katılmışlar şimdi bir tıp adamı yönetici olarak yani benim bildiğim 20'ye yakın var Müslümanlık şuuru ile yaşıyorlar. Konuştuklarında da Hoca Efendi'nin bereketli dersleri sayesinde Müslümanlıklarını koruduklarını tıp mesleğinin onları kibre sevk etmediğini söylüyorlar. Bir kısmıyla cenazede buluştuk. Yani ciddi başhekim bırakmış hastanesine Hoca Efendi'nin cenazesine gelmiş. Başka şehirlerden yapmışlar bunu. Hoca Efendi mühendisler tıp adamları siyasetçiler, hepsinin önüne oturtmuş ve ders okutmuş bir insan. Müslümanların e, bu tip şeyh efendilerini e, sadece Ahmet Efendi değil tabii. Mesela Mehmet Efendi de İstanbul'da İskenderpaşa Camii'nde benzer çalışmaları yapmıştı. Allah rahmet eylesin. Hoca Efendi bunu daha uzun zaman yapmakla müşerref oldu. Dinine daha uzun yıllar Trabzon gibi üstelik taşra sayılacak bir yerde bunu yaptı. Çünkü İstanbul'da yaşayan insanlar Trabzon'da bir vakıf çalışmasının ne demek olduğunu, Trabzon'da yurt açmanın ne demek olduğunu, Trabzon'da doktor, mühendis, orman mühendisi vesaire yetiştirmenin İstanbul'a göre ne kadar zor olduğunu anlayamazlar. Ancak üniversiteyi siz Anadolu'da taşra şehirlerinden birinde okursanız, orada bir yurt hizmetinin ne kadar pahalı, ne kadar zor olduğunu ancak o zaman takdir edebilirsiniz edebiliriz <gülüyor> Hoca Efendi sosyal bir adam dedik aynı zamanda sosyalliği kadar çileli biri mesela çok enteresan vefatından iki gün önce de hanımı vefat etti hanımı kendinden önce vefat etti ama Allah'ın lütfu şuuru kaybolmuş bir şekilde solunum cihazıyla yaşadığı için hanımının vefat ettiğinden haberi olmadı büyük ihtimalle de Allahu Teala öyle umarız hanımının eziyetini ona, onun eziyetini hanımına çektirmeden ikisinin aynı anda denebilecek bir zamanda e, ruhlarını kabz ederek e, cennete inşaAllah, Allah'ın lütfu ve keremiyle cennete kattı diye temenni ederiz. Hoca Efendi'nin sosyal yönünde benim şahsımla ilgili çok önemli bir e, hatıram var. E, 2015 yılının başlarında daha önceki derslerimden bir tanesinde çocuk evliliğinin dini hükmü üzerine yaptığım bir konuşma nedeniyle Türkiye'deki e, haber bombardımanı, benim bakanlık lisanından linç edilme teşebbüslerim e, bir facia olarak yaklaşık 20-25 gün e, ciddi bir şekilde e, bana taarruz etmiş bir afet gibiydi. Ee, elhamdülillah Rabbim muhafaza buyurdu. Delirmeden ve e, hicrete mecbur kalmadan o afetten Elhamdülillah kurtulduk. Yenilerine de hazırız. O afetin tekrarına da inşallah hazırız. Ee, bu afet esnasında yüzlerce hoca efendi arkadaşım var. Yüzlerce, beş tane on tane değil. Ee, çoğunun telefonunda benim numaram var. Benim telefonumda onların numarası var. Pek çok hoca arkadaşım, başka e, bir mesele görüşmek için bile onu aradığımda telefonuma bakamadılar. İzleniyordur bu adam istihbarattan. O arada da tabeler mabeler diye meşhur bazı siyasilerin ve bazı e, hocaların e, sözleri yayınlanıyordu. Nurattin Hoca'nınki de yayınlanır. Benim telefonda konuşması çıkmasın gibi. Kimi gazetelerinde beni tenkit ettiler. Yazılarında, Hoca efendi o saldırıların dördüncü gününde beni aradı. Ve ilk arayan oldu. Şu anda kulağımda çınlıyor sözleri. Bir seneyi açtı, Allah ona rahmet etsin. E, telefonda onun olduğunu zannetmedim ben. Çünkü benden çok yaşlı hoca efendi, şeyh efendi. Nurettin misin sen? Dedi, evet dedim. Karadenizlerçesiyle. Bu gençler, ben neyse Türkçe konuşayım sizin, yani o aramızdaki Karadeniz lehçesiyle konuştuk. Bu gençler bana sana yapılan saldırıları anlattılar. Sana diyorum ki dedi, buyurun hocam dedim, senin sözlerini dinledim. Gene lehçem oraya kaydı. Onun anlatımı böyleydi çünkü. Anlattıkların şeriatımıza göredir şeriatımıza göre anlattığına göre şeriat düşmanları seni rahat bırakmayacaklardır sana üzülme demem zor üzülmen hakkındır ama hazır ol biz şeriatımızı anlatırken şeriatımız için şehit olmaya hazırız değil mi? elbette hocam dua edin Allah ayağımızı kaydırmasın dilimizi bozmasın dedim benim duam da seninle dur İmam-ı Azam'ın da seninlandır. Allah'a emanet ol dedi kapattı telefonu. O gün 81 yaşındaydı hoca efendi. Ben onun oğlundan da daha gencim. Oğlu da o günlerde vefat etmişti zaten. Ortanca oğlu vefat etmişti. Kendi cenaze acısı, acısı var. O beni arayıp teselli ediyor. Tesellisi de pahalı bir teselli ama şehitliğe hazırlıyor beni. Çünkü gerçekçi Hoca Efendi'nin esprisi yok. Şeriat bildiği şeyi konuşuyor. Bedel ödemeye hazır. 81 yaşında şehitlikten teşvik konuşması yapıyor. Hoca Efendi, rahmetullahi aleyh, örnek bir insandı. Dua istersin, sana Dua eder. Arkasında da dualarımızın kabul olması için de sen de dua et der. Göstermelik nezaket değil. Mesela biz arkadaşlarımızla yaptığımız ziyaretlerde, arkadaşlarımızın çok dikkatini çekmiştir. Hoca Efendi, hiç değilse 5-10 milletvekilinin elini öpmeye geldiği birisi, Şuradaki genel müdür, buradaki bilmem ne bakanlık görevlisi, talebesi, Emret hocam diyen, yüzlerce insan var, ama makam arabası yoktu. Evi bir köy eviydi. Vakfı, köhne bir vakıf. Modern böyle alçı dekoratif, düzen edilmiş bir vakıf değildi. Mescidi olan, medrese gibi kullanılan, bir vakıf. Hatta, çok dikkat çekici. Misafirleri geliyor. İstanbul'dan bir ekip geliyor. Bakanlıktan filanca geliyor. Hastaneden başhekim geliyor. Hüce Efendi bize göre pijama gibi kıyafetlerle onları karşılıyordu. Dekor yok. Sarı böyle heybetli sarılmış değil. Tasavvuf erbabı ve ehliydi. ne tasavvufun reklamını yaptı, bizim tarikat bir tanedir, dedi, ne de, beni rabıtada görmediğiniz sürece, makama ulaşamazsınız, diye bir söz duyulmuş ağzından. En yakın icazetli talebelerine cenazeden sonra sordum, sen ve rabıta ne durumda? Dedi ki talebesi, bana yakın zamanda bana rabıta yapmana gerek yok Resulullah'a yap yapacağını dedi dedi. Bu ona ait bir görüş. Tasavvufu sömürmedi. Tasavvufun inceliklerinde yol almaya çalıştı. İnsanlara zühdü takvayı anlatmak için ders yapmaya giderken limuzine binmedi. Kolundan tutması gerekiyordu gençlerin, kolundan tutanları oldu ama korumaları olmadı. Çünkü ayakta duramıyor, oturamıyor, kalkamıyor. İki tane genç onu tutup kaldırdılar, oturttular ama korumaları olmadı. Allah beni korur, yeter bana dedi. Hem ölümden korkmuyordu, hem de Allah'a itimadı çoktu. Halbuki bugün sözümüzün başında dediğim ya, örnek insan sıkıntısı çekiyoruz zühdü takvayı, Peygamber Efendimiz'in fakir öldüğünü, Peygamber Efendimiz'in üç gün üst üste çorba içmeden öldüğünü anlatmak için, konferans vermeye giden insanlar, hem 2000 bin euro para istediler bu konuşma için, Malatene tenezzül peygamberin, aleyhissalatü vesselam, te ise dinarı dinari ve abdü dirhem, dinara dirheme altına gümüşe köle olanın yüzü sürtünsün, diyen peygamberin, bu hadisini anlatmak için 2000 euro istediler. Uçak biletimi de göndereceksin dediler. Otelde masrafımı da karşılayacaksınız. Beş yıldızlı otelde kalırım. Bir de o arada arkada fon müziği çalacak. E o fon müziğini de bedava çaldırtamayız. O müzik parasını da vereceksiniz. Yemeklerde de diyet kullanıyorum dikkat edin. Diyet yemek hazırlayacaksınız. Uçağımda gece ucağı olmasın uykum bölünüyor sabah uçağını alın. Tembih etti. İnsanlar onun konferansını dinletler ama onu göremediler o konferansta. Afaki bir alemde bir peygamber dinletiler. Ama Ahmet Yaşar Hoca Efendi rahmetullahi aleyh limuzin değil bir arkadaşının yerli bir arabasına binerek bir dersek kendi arabası da yok. Oğlunun arabasıyla gitti bir yere gittiyse o da yerli arabadır. Herhangi bir şekilde insanlardan para toplamadı. Yardım toplamadı. Vakfına destek verenlere zaten makbuz verdiler. Bu sebeple bugün Ahmet Yaşar Hoca Efendi öldü diye sosyal medyada haber çıkıyor ya, onu ben bir türlü Ahmet Yaşar öldü diye anlayamıyorum. Ahmet Yaşar mı öldü diye anlıyor. Yoksa bugün gençlerin bakıp Resulullah'ı anlayacakları, Allah'ı anlayacakları bir insan mı öldü? Onu hep merak ediyorum. Zannediyorum ki Ahmet Yaşar ölmedi. Ahmet Yaşar ölemez. Ölen Müslüman gençlerin, mümin gençlerin örneğidir. Allah ona rahmet etsin. Bize de ondan daha iyilerini nasip etsin. Ondan daha iyilerine muhtaçız. Çünkü Ahmet Yaşar, rahmetullahi aleyh, Anadolu'nun bir vilayetinde doğmuş, büyümüş, oranın şartlarında hizmet edebilmiş birisiydi. Bize bütün Anadolu'yu karış karış dolaşacak, dünyaya yayılacak ahmetler lazım. Bütün hassasiyetimle ve hasretimle Rabbimin o okyanuslardan daha geniş, fezadan daha geniş rahmetiyle Ahmet Yaşar kuluna muamelede bulunmasını niyaz ediyorum. Allah onu sevdiği peygamberiyle buluştursun. Bizi de onlarla buluştursun. Ümmetimiz adına bir yandan kayıp olduğu için üzülüyorum. Bir yandan da bu topraklar bu modern çağda bu tip zahit alim abid insanlar yetiştirdiği için iftihar ediyorum. Çünkü Ahmet Yaşar, rahmetullahi aleyh, ezanın susturulduğu zamanın çocuğudur. Eğer bu ümmet, ezanın susturulduğu, Kur'an alfabesinin jandarma dipçiğiyle ezilmeye çalışıldığı zamanda, Ahmet Yaşar yetiştirdiyse, bu kadar nimetin bol olduğu, ümmeti Muhammed'e Allah'a nimetler yağdırdığı bir zamanda, biz Ahmet Yaşar'lar yetiştiririz. Bu topraklar, bu ümmetin bağı, bu açıdan çok mümbittir. Bu sebeple Ahmet Yaşar'a ağlıyorum, ama onun ölümünün, yüzlerce Ahmet Yaşar'ı diriltecek, bir müjde ve dönüm noktası, dönüşüm sebebi olmasını da Allah'tan niyaz ediyorum. Hepimiz, Hoca Efendi için, bir yandan üzülürken, bir yanda kıyamet günü, herkesin sevdiğiyle dirileceği bir zamanda, Hoca Efendi'nin isminin ve varlığının, bizim için umut olduğunu hatırlıyor bununla teselli buluyoruz Allah ona rahmetler etsin ümmetime de sabırlar versin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil